Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Allah'a asla keder ve Allah'a Evet, insanlar bir aile hayatında gözlerini dünyaya Allah'a ve büyüdükleri durumda da bir aile hayatı kurmaya asla keder kalmayacak. ve aile hayatı içerisinde yaşayıp imtihanlarını Allah'a yönelik vermeye çalışırlar. Aile hayatı malum toplumun en küçük bir ögesi olarak e, sosyal hayatın üzerine bina edildiği dinamiktir. E, o ne kadar sağlam olursa da o kadar sağlam olur diyoruz ama giderek aile hayatı çöküyor. evlenme yaşı çok ileri yaşlara doğru kayıyor. Evlenmek istemeyenler hele dul kadınlardan gittikçe çoğalıyor. Aile hayatları da e, nice insanların evli ama dul gibi e, geçiren nice e, hanımlar veya aile bireyleri e, babalı anneni azak öksüz yetim gibi konuda insanlar söz konusu. Böyle olmayan ailelerde de genellikle kişiler bireyselleşti. Aynı evin, evi paylaştıkları halde aynı inancı, aynı hayat görüşünü paylaşmadıkları için aynı dünyanın insanları gibi oldular. Bir huzur yuvası, bir eğitim ocağı, bir sıcak atmosfer olması gereken evlerimiz, birer otele, birer lokantaya, birer kahvehaleye, birer gazinoya, birer sinema salonuna giderek benzedi. Evet, aileler gerçekten e, eski insanların örf adet e, üzere bile birleşmesi, yakınlaşması, sıcaklığını duyamıyor. Değil ki, bir esas üzere bina edilmiş bir ibadethane sıcaklığını koruyan yuvalar olmuş olsun. Evet. Batıllaşmanın eziyetlerinden, çilelerinden, zulümlerinden biri de aile hayatında gözüküyor. Evet, i̇nsanlar dünyanın öbür ucundaki kişilerle rahat iletişime geçerken diğer odadaki aile bireylerini ihmal ediyorlar. Neredeyse karı koca mutfakla salon arasında veya çocuk odasındaki çocukla anne baba arasında mesajlaşma, telefonlaşma veya bilgisayar tuşları ile iletişim olacak o denilip koptu insanlar birbirlerinden. Evet. Eskiden belki imkansızlığın da getirdiği özellikle oturma odası her türlü oda idi. Yani hem yemek odasıydı hem hatta yatak odasıydı. Misafir odasıydı ve aile bireyleri devamlı aynı odada kalıyorlardı ve bunun getirdiği bir Sıcaklık, bir iletişim, bir yardımlaşma, bir saygı-sevgi özellikleri söz konusuydu. Şimdi herkes kendi kulübesine, kendi odasına çekildi. Aslında kendi dünyasına çekilmiş oldu. Aile hayatı çok yönlü konuları içeren, aile ahlakı da çok yönlü özellikleri barındıran bir alan. Ee, i̇nşallah ben aile hayatımızdaki e, olması gerekirken olmayan giderek bozulan değişenlere uğrayan yönlerini ahlaki çerçeveler içerisinde anlatmaya çalışacağım. Evet. İstau bil ve uhayna ila Musa ve akih, entebba <gülüyor> li qaumika kemaa bisra biyut, ve cali ubuyu ve السَّلَا وَذَشْرِ الْمِل۪ي Sadakallahu lazim. Biz Musa'ya ve kardeşine vahyettik ki Mısır'da evler edinin, evlerinizi de kıblegâh olarak kıbleler edinin. Ve namazlarınızı dost ikame edin, müminleri de müjdele diye vahyettik diyor. Dolayısıyla İslam'ın devlet olarak yaşanmadığı e, firavunların hakimiyetinde yaşanılan yerlerde evlere dikkat çekiliyor. Evlerin e, sosyal bir e, yapı üzere e, dönüşmesi, güzelleşmesi e, isteniyor. Ve evlerin ibadethane olması, kıblegah olması, oralarda Allah'a kulluk yapılması emrediliyor. Bu müminlerin müjdelenmesi için e, olması gereken özellik. Hatırlayalım, İslam'ın devlet olarak e, yaşanmadığı, yaşanamadığı Mekke döneminde de e, müminler e, Evleri mesken tuttular, evi mescit haline getirdiler, e, hayatın merkezi olarak evi kullandılar. Malum Erkam bin Erkam'ın evi idi bu, Darul Erkam dediğimiz yer. Illegal bir yapıya sahipti, yani kimse oranın e, ev dışında cemaat evi olarak kullanıldığını bilmiyordu. E, içindeki faaliyetleri hala biz bile yeterince bilmiyoruz. O kadar gizli tutulmuş. Evet. Ama orası sadece bir ailenin evi olmaktan çıkmış, ümmetin evi olarak faaliyet alanına girmiş. Bugün de evlerimizi yer yer ümmete açmak, cemaat evleri haline getirmek, oraları birer dernek, birer vakıf, Birel İslami çalışmalar yapılan, dersler icra edilen yerler haline dönüştürmek nebevi usulün aslında vazgeçmememiz gereken esaslarındandır. Derneklerimiz birer vakıadır, ihtiyaç karşılar ama dernekler ev çalışmalarına e, alternatif değildir. Hatta ev çalışmalarına insan hazırlanılacak bir altyapı oluşturmak için e, belirli bir e, başlı, yeni başlayan insanların buluşma yeri kabul edilebilir. Evet. Her ne kadar bugün dernekler ve vakıflar üzerinde birer e, risk taşıma gibi problemler pek yoksa da evin sıcaklığını bir dernek barındırılmaz, oluşturulmaz. Evet, evdeki samimiyeti siz dernekten oluşturamazsınız. Mekanların kendine has özellikleri vardır. Bir mescidi haramda duyduğunuz duyguları bir sinema salonunda duyamazsınız. Mekanların kendine has özellikleri vardır. İşte evdeki hava ile dernek havası da biraz öyledir. Dernek biraz batı tarzı sandalyelerle, masalarla kaplanan herkesin rahat gelebileceği, girebileceği kimseye niye geldim diye hesap sorulamayacağı biraz da resmiyete açık biraz da kargaşaya, tartışmaya açık yerlerdir. Ama evler ancak ev sahibinin çağırdığı onun müsaadesiyle girilen ve daha sıcak atmosferde ee, oturulan, kalkılan e, ve daha e, samimi konuların gündeme getirilebildiği e, daha bize has mekanlardır. Ve burada müminlerin batı tarzı bir anlayıştan sıyrılıp e, eve, eve bu kadar misafir mi gelir e, yaklaşımından çıkıp Evleri genleştirmek, <gülüyor> bereketlendirmek gibi e, usule cayet etmeleri gerek. Hanımlar, efendim 10 kişiye, 20 kişiye nasıl çay yapacağım endişesine kapılmamalı. Efendim, e, koltuklar biraz odada iğretip durduklarını bilmeliler. Yani bir misafir odasına, salona, konulan 5-6 tane koltuk evi işgal ediyor. Cemaatle 3-5 günün namaz kılacağı bir mekan bile kalmıyor ortada. Yani gezinecek yer yok. Hanımlar içinde aman koltuklar kirlenir, çay mı dökülür, herhangi bir leke mi olur, hele çocuklu bir misafir gelirse canları orada. Yani koltuk mu insana hizmet edecek, insan mı koltuğa hizmet edecek tartışılıyor. Evet. Yani evin işlerini kolaylaştıracağına koltuklar aslında zorlaştırıyor. Evet. Ve şey şeyde koltuklar kıble gibi televizyona doğru ayarlanmış vaziyette. Evin kıblesini televizyonlar gösteriyor. O da Farklı bir kublet tabii. Evet. Dolayısıyla evlerimizin döşenmesi de aslında e, bizi yönlendirir. Biz onları yönlendirirken e, giderek onlar bizi yönlendirmeye çalışır. Araçlar insanı kumanda ettiği zaman aslında bu toplumsal kıyamet, toplumsal kaos demek. Hani insanoğlu hep korkuyor. Robotlar bizi yön, yönetmeye kalkarsa diye. İşte eşyanın, arabanın, e, paranın insanı yönettiği durumlar. Yer yer günümüzde buradan şikayet ediyor. İşte koltuklar da bizi yönetiyor. Nasıl oturacağımıza koltuk karar veriyor. Dediğim gibi oturamazsın koltukta. Yumuşak yer uykunu da getirir çok da rahat edemezsin aslında. Ve dediğim gibi batıdan işgal güçleri gibi televizyonuyla bilgisayarı <gülüyor> internetiyle <gülüyor> evde hiç ne işe yaradığını bilmediğim o <gülüyor> vitrin denilen şeyle dükkanlarda olur. O da eskiden dükkanlarda bile olmazdı vitrin. Medestlen denirdi. Sadece o konuyla ilgili alışveriş yapacak insanlar oraya girer İnsanların gözünden uzak, kapalı bir çarşı olurdu. Özenmesin insanlar. Meyveler, sebzeler bile e, ne yapılmıyordu? Teşhir edilmiyordu. Şimdi teşhir edilmeyen bir şey kalmadı. İnsan kendini bilen, teşhir etmeye kalmadı. Ve kese kağıdı diye bir şey vardır ve onun içine korulurdu yiyecekler içecekler yani içinde ne var gözükmez dışarıda. Mi? Şimdi batıllaştık iyice ve batmaya kalktık, batının hakkı bat batmaktır, doğumun hakkı doğumaktır. Ve evlerimizde de aslında işte e, biz değil eşyalar, batı tarzı yaşayışın e, ve batı tarzı yetiştirilen çocuklarımızın e, feci manzarasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Evlerimiz isim olarak değil, içerik olarak dur evi olmalıydı mutluluk yuvası, akülerimizi dolduracağımız yerler, gidip rahatlayacağımız, her şeyiyle dinleneceğimiz, aynı zamanda dinleneceğimiz yerler olmalıydı. Ama suratlar asık, herkes kendi halinde, efendim, tartışmaların bolca olduğu, dayanışmanın sevginin, saygının çok az bulunduğu, evlatla anne baba ilişkisinin e, giderek agresif alet dönüştüğü durumlardan o noktaya geldik ki o noktaya geldik ki sık sık haberlerde karısını kesti yok anasını öldürdü vesaire gibi artık cinayetin de en çirkincesinin işlendiği yakın akrabalar arasında bile güvenin kalmadığı durumlar oluşmaya başladı. Cinsel sapmalardan bahsetmek istemiyorum. Onlar apayrı bir şey en olmayacak insanların birbirlerine karşı düşünülmemesi gereken şeylerin ortaya çıkarıldığı dinden, hayattan, iffetten uzaklaşmanın durumları. Evet. Müslümanlar evlerindeki hayatla aslında kendilerinin ne kadar davada, dinde samimi olduklarını gösterecek bir yaşayışa sahip olmalıydılar. Yani bir kimsenin ben dava adamıyım veya İslami çalışmalar yapıyorum diye hal diliyle de olsa söylemesi onun eviyle ispat edilmediği müddetçe bir anlam taşımaz. Yani ne kadar Müslümanız, ne kadar İslam'ı hakim kılmak istiyoruz, evimizdeki yaşayışımızdan ortaya çıkar bunlar. Evet. Evinde İslam'ı hakim kılamayan, evine şeriatı getiremeyen toplumda İslam'ı hiç hakim kılamaz. Sokaklara, devlete, devlete şeriatı hiç getiremez. Hiç kendini kandırmaz. Elimize kimse karışmıyor ve de karışabiliyor. Bir özgür alanımız, evlerimiz kaldı. Dolayısıyla bir bahanemiz, bir mazeretimiz yok ev konusunda. Ve unutmayalım Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileri veya tağut. Yine de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin adresi sadece Ankara değil. Evimizde de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsak, o ayet bizi de içerir. Allah'ın verdiği yetki kadar yetkiyi kullanmak, eşimize karşı, çocuklarımıza karşı. Orası da küçük bir devlettir. Aile reisi bir devlet başkanıdır. Devlet idare etmekten kolay değildir aileyi yönetmek aslında. Devletler o kadar kolay yıkılmazlar. Aileler çok daha kolay yıkılıyor. Kolay olmadığı için demek ki yönetir. Evet, oralarda da İslam'ın hakimiyeti, çok daha önemli ve yani Müslümanlar bu imtihanla imtihan oluyorlar. Evet. Ailede mutlu olmak ve bunu hayat boyu sürdürebilmek için eşler ve çocuklar evvela Kur'an'ı iyi bilmeliler. Kur'an bizim hayatımızı güzelleştirmek üzere ahiretimizi de ebedi güzelleştirmek üzere inzal olmuş bir kitap. Ve burada Kur'an bize sorumluluklarımızı hep hatırlatır, Sorumluluk bilinci verir. Görevler dağıtır. İşte ailede her insanın diğer şahıslara karşı görevlerini kişiler benimsediği müddetçe bu huzura, mutluluğa varılır. Bugün insanlar görev bilincini çok ihmal ediyorlar, ettiler. Özgürlük, hak kavramları öne çıktı. Herkes kendi hakkını arıyor. Özgürlüğünün peşinde. Demiyor ki benim görevim ne? Karşımdakinin benden alacağı hakkı ne? Benim sorumluluğum ne? Bana şunu yaptı, bana bunu yaptı. Sen ona ne yaptın? O yok. O bana şunu yapmıyor. Sen ona ne yapıyorsun, ne yapmıyorsun? Benim hakkım, peki senin görevin? Bunları ortaya koymadan adaletli bir şekilde karşılıklı ilişkilerin düzelmesi mümkün olmaz. Evet, ailede tevhidi değerlere önem verilmiyor. Allah'a kulluk üzere haklar ve sorumluluklar paylaştırılmıyor. Dolayısıyla kişiler babalarından, atalarından gördükleri bir aile sistemini devam ettiriyorlar. Babası annesini dövdüyse o da karısını dövmek durumunda. Babası annesini hizmetçi gibi görüyorsa evlenen birey de karısını hizmetçi gibi görüyor. Ya da kadın kendi annesinin babasına devamlı e, itiraz ettiğini, tartıştığını görüyorsa o da o şekilde davranıyor. <gülüyor> Ve kimi zaman inatına giden, kimi zaman diyalogsuzluktan oluşan e, problemler. Evet. Şuurlu Müslümanlar ailesiyle evvela iyi geçinen bunu rahatlıkla başaran, beceren insanlar var. Bir erkek hanımından özür dilemeli bir hata yaptığında teşekkür etmeli e, yemekten sonra bir eline sağlık demeli. Bunlar bir erkek için bir zül değil, bir e, gerekli bir vazifedir, vecibedir. Senin hizmetini yapan bir eşine karşı bir minnetini ifade etmezsen e, o zaman nankör olmaz mısın? İnsanoğlu acayiptir böyle nankörlükler. dinler insana lekefur diyor Kur'an. İnsan neden de nankör biridir. Evet. Söz gelimi köylerde köpekler çokça hizmet eder insanlara. Sabah kadar uyumaz bekçilik yaparlar. Ama köpekler hiç hoş görülmez, hor görülür. Yer yer tekmelerle filan cevap verilir. Evet. Gelinler, hanımlar insanlara ciddi manada hizmet eder ama gelebili <gülüyor> değeri vermez insanlar. Yani nankör bir yapımız var ne derse. Söz gelimi anneler. Elleri öpülesi annelerimiz. Delikanlı biraz büyüdüğü zaman o kendisine pervane olan her türlü hizmetini yapan annesine hakaretler eder, bağırır, çağırır, yönetir, yönlendirir. Bir dövme değil kalır. Yani. Baskılar vesaireler. Evet. Karı koca konusu da böyle. Yani erkek evin yöneticisi olabilir. Yöneticisi olması demek onun daha üstün, daha faziletli olması demek değildir ki. Üstünlük takvadadır, ilimdedir, cihattadır. Allah'ın razı olacağı bir kul olmakta, kulluk yapmaktadır. Allah'a kim daha fazla itaat ediyorsa, Allah nazarında o daha üstündür. Ve hiçbir zaman cinsiyetle alakalı bir üstünlük söz konusu değildir. Yani kadın kadın olduğu için fazilet yönüyle ikinci planda, erkek erkek olduğu için fazilet olarak birinci planda filan değil. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Evet. Ve Kur'an eşitlikten bahsetmiyor, birbirlerinin eksiklerini tamamlamaktan bahsediyor. Yani iki ayrı cins eşit olur mu? Elma ile armut nasıl eşit olmazsa, ama hukuk nazarında, sevap-günah ölçülerinde insan olarak eşitiz tabi. Hanım ne tür günah işlerse bizim için de aynı şeyler günahdır. Bizim için ne tür şeyler günahsa hanımlarımız için de. Faziletler, sevaplar da aynıdır. Hukuk açısından da biri ne tür suç işledi cezası neyse, ötekinin cezası da odur. Kur'an diyor ki, Hünne libasul leküm ve entüm libasul lehun. Siz onlar için elbisesiniz, hanımlarınız da sizin için bir elbise. Tersinden okursak bu ayeti, tersinden derken, anlamı tersinden de tasvih edersek, Hanımlarınız olmazsa siz çıplaksınız. Yani ayıplısınız, eksiksiniz, kusurlusunuz. Siz olmazsanız da onlar aynı durumda. Birbirinizi tamamlayacaksınız. Evet. Bizim zafiyetlerimiz hanımlarımızla tamamlanır. Onların eksikleri kocaları tarafından tamamlanır. Dolayısıyla evli olmayan bir erkek veya evli olmayan bir bayan eksiktir. Yarımdır. İhtiyaçlarını kendi kendine tümüyle karşılayamaz. Her türlü ihtiyaç. İşte aile hayatıdır. Birbirleriyle insanın tamamlandığı, eksiklerinin giderildiği. Ve Hanımlarımız hizmetçi değildir dedim. Söz gelimi bizim babamıza, anamıza bakmak zorunda değildir hanımlarımız. Anamıza, babamıza biz bakacağız erkekler olarak. Onlar, onlar isterlerse lütfen yardımcı olurlar. Tabii biz onun anasına, babasına saygılı davranmazsak Hanımlarımız bizim anamıza, babamıza ne kadar saygılı davranırlar? Akrabalar birbirlerinin de akrabalarıdır. Birinin annesi, ötekinin de annesi yerindedir. Hatta boşandığı zaman veya eşlerden kar, karısı öldüğü zaman ee, kaynanasıyla artık hayat boyu nedir? Mahremiyet devam eder. Hala annesi hükmündedir. Onun kızını boşamış olsa bile insan. Yani evlilik süresince de değil. Evet. Tabi baldızlar öyle değildir. Yani hanım ölünce mümkün ki bir kimse dul veya bekar baldızıyla evlenebilir. Ama kaynanasıyla kimse karısı ölse de evlenemez. O annedir. Dolayısıyla eşlerimizin anneleri, babaları her iki taraf içinde öyle bir hukuka sahiptir. Tabi kızlar da kayınpederleriyle kızları ölse bile evlenemezler. O da onların babalarıdır. fakat ne yoktur yani bir erkek muhtaçsa kaynanasına bakar başka bakacak kimse yoksa ama kendi annesine babasına kendisi bakmak zorundadır hanımı değil hanımlarımız işte bu tür görevleri lütfen yaparlar yaparlarsa yaptıkları zaman kıymetini bilmek takdir etmek, teşekkür etmek, yapmazsa mecbur tutamayacağımızı idrak etmek durumundayız. Onlar, hanımların en önemli görevleri, e, hanım kardeşlerimiz de var, yani mazul görsünler, dinde çekinme yoktur, kocalarını tatmin etmektir. Başka görevler, birinci derecede görev değil. Erkeklerin ise daha çok görevleri vardır. Evet. Hanımlar için temel olan budur. İkinci olarak da çocuklarını yetiştirmek. Onları eğitmek. Annelik yapmak. Öyle yapınca cennet ayakları altına serilecektir. Babanın ayağının altına cennet serilmez. Ama annelerin altına serilir. Toplumsal işlerler yönüyle kadın bir adım geridedir erkekten, sosyal hayat yönüyle. Ama ne zaman anne olursa kadın, o zaman babadan üç adım öndedir. Annenin hakkı üç, babanın hakkı ancak birdir. Ama anne demek çocuk doğuran demek değildir. Çocuk yetiştiren demek. ve anne babaya ihsanla davranmak Kur'an'da ahlaki bir öğüt gibi değil terhidi bir emir gibi vurgulanır. İsteduğunla emere en ta'budu illa iyya ve bil deyni ihsana. Allah emretti ki ancak kendisine kulluk yapın ve ana babaya ihsanla davranın. Ana babaya ihsanla davranmak, saymak, sevmek fıtri bir özellik değildir. Fıtratta olmadığı için Allah emreder. Mesela hiçbir ayette çocuklarınızı sevin, güzel davranın denmez. Anneye babaya güzellikle davranın diyen Kur'an, çocuklarınızı sevin, onlara güzel davranın demez. Çünkü Hayvanlar da, katisler de severler. Güzel davranırlar. Fıtratta da var bu. O yüzden tekrar emredilme ihtiyacı duyulmamış. Su içmek kadar efendim güzel kalarak yap yapılan şeydir evlatları sevmek. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva'nın Anası babası yoktu. O yüzden fıtratta anne babaya karşı saygı sergi yazılmış değil. Onlarda da olması lazımdı eğer fıtratta olsaydı. O yüzden kafirler ve hayvanlar ana babasına ihsanla davranmaz. Ancak Müslümanlar anneye babaya ihsanla davranır. Fıtratta da yok çünkü. Ama kafirler de hayvanlar da yavrularını severler, bakarlar. Bir canavar bile yavrusuna nasıl ilgi gösterir. Onun için hayatını feda edebilir. Ama ana babaya karşı ancak Müslümanlar ihsan içerisinde bulunur. Ve bu tevhidi bir emir gibidir. Allah'a kulluktan sonra ana babaya ihsan emredenmiştir. Önemli bir ayrıntı gibidir. Kur'an'da hiçbir ayette ana babaya itaat edin denilmez. Ana babaya itaati emreden bir ayet yok tersine size şirk koşmayı emrederlerse onlara itaat etmeyin diye ayet var. Ama ihsanla davranmak on civarındaki ayette ısrarla emredilir. Hatta öf bile dememeyi ayrıntı gibi görsek de Kur'an emreder. Öf demeyin. Yani öf yasaklar. Katir bir çocuktan örnek verir. Ana babasına öf dediği için. Şimdi ayrıntı niye önemli? Bakın ahlak konusunda Kur'an öyle hassastır ki ahlakı zaten tevhidin olmazsa olmaz bir uzantısı olarak ele alır Kur'an. Bu ihsan konusu da öyledir. Söz gelimi, annemiz veya babamız bizden bir bardak su istemiş olsun. Biz de yorgun argın gelmişiz veya biraz keyif çatmak, dinlenmek, istirahat etmek istiyoruz. Babamız, annemiz de henüz vücut itibariyle sağlıklılar. Öyle olduğunu düşünelim. Kendisi kalkıp, kalkıp getiremiyor sanki suyu da. Bir, işte bir uzandım hemen benden su istiyor. Filan diye cevap verdi bir evlat. Nasıl böyle yaptıysa. Sonra sonra ne yapalım yine babadır, annedir dedi. Kapıyı sert bir şekilde kapatarak <gülüyor> mutfağa geçti. Bir bardak su aldı. Masanın üzerine tak diye sanki babasının, anasının kafasına vurur gibi masaya suyu koydu. Şimdi itaat etti mi evlat? Su getir denildi, itaat etti. Suyu getirdi. Ama ihsanla davrandı mı? İhsan, güzellik sergilemek demektir. Bir şeyi en güzel yapmak demektir. İkinci anlamı da iyilik yapmak. Tabi Allah'a karşı ihsan da Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Güzellik, ibadetin de en güzelini sergilemek. Huşu ile, gönülle yapmak. Evet. Böyle bir su getiren evlat itaat etse bile ihsanla davranmış olmaz. İşte Allah bize itaati değil ihsanı emredir. O suyu nasıl getireceksiniz? Peki anneciğim, peki babacığım hemen getiriyorum. Efendim annenin, babanın ılık mı, soğuk mu, işte nasıl içeceğini biliyorsunuz. Ayağına getiriyorsunuz. Bunun da mümkün ki Allah'ın rızasını kazanacak bir adım attığınızı hesaba katıyorsunuz. Türk kelime itaat emredilmez ama ihsan emrediliyor. Baba dedi ki oğluna git evladım bana Falan yerden bir rakı getir, şarap getir. Babanın içkici olduğunu düşüne. Hamdolsun, çoğumuzun böyle içkici filan babası yok. Olanlarda bir imtihan olarak değerlendirecek. Peki Kur'an itaat edin deseydi, ne yapacaktık? İtaat edin deseydi itaat edecek. Gidip içki alacak. Halbuki Kur'an ve Sünnet'in temel ölçüsü Allah'a isyan konusunda kimseye itaat yoktur. Yaratıcıya isyan konusunda mahluka itaat yoktur. O zaman ne yapacağız? Yine ihsanla, baba zıkkımlanacak şey mi arıyorsun? Daha kocaman adam oldun hala içki içiyorsun. Ayıp, utan, utan. mı diyeceğiz? ''Babacığım, Allah bana yasaklamasaydı, içkide getirirdim, efendim sana her türlü hizmet yapardım. Ama ben bunu yapamam. Bir harama yardım edemem. Kur'an yasaklıyor. Ama içkiden daha pahalı ne istersen hemen koşayım, get gideyim, getireyim. Başka bir şey iste benden onu yerine getireyim. Ya da işte daha başka sana ne yapabileceksen para lazımsa para vereyim. Ama içki getireyim. Bunu kırmadan onun alacak tarzda söylememiz gerekiyor. Çünkü ihsanla davranacağız. İçkici babaya da kafir bir babaya da ihsanla davranacağız. <gülüyor> İtaat ayrı. Hazreti İbrahim bu konuda örnektir. Çok net olarak baba şirk koşma diye mesajını verir. Net bir tebliğini yapar babasına karşı. Ama her cümlesinin başında babacığım der. Ya ebedi. Bugünkü gençlik sanki iftihar ediyor. Benim kafir babam var ya diyor, geçen birisi gelmiş, babasından bahsediyor. Cümlesinin başında benim gavur babam. Bir gavuracaksın. Gavur dedi ya, bir gelip bir vuracaksın bu adamı. Gavuru öyle anlayacaksın. Ya gavur bile olsa tamam tekfir ettin filan. Yani babanın sıfatı gibi Gavur Baba demek ne kadar bir insanın ağzına yakışır. Yani onun Müslümanlaşması, İslamlaşması için gece gündüz planlar yapıp uygulamaya geçireceği yerde sanki mesut oluyorsun, memnun oluyorsun babanın inansızlığından dolayı veya öyle de değil babası kendisi kendi ne ters görüş sahiplerine kafir demekle e, kendini görevli sayıyor. Mümkün ki ondan yapmıyor. Bu ihsan bilinci değildir. Bu ihsan bilinci değildir. Evet. Ailede baba anne konusuna girmiş olduk. Karı-koca arasındaki durumlar, evlatla arasındaki, aralarımızdaki durumlar hepsi bir sistem üzere, bir ahlaki güzellikler üzere olmalı. Birbirimize değer vermek durumundayız karı-kocalar olarak. Diyaloglarımız e, <gülüyor> çok net, sade, sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalı. İnanın adımı hocaya çıktığı için nice aile e, problemlerine veya boşanmalara, boşanma öncesindeki e, hususlara yer yer şahit oluyoruz. Nice ailenin sırları bize de geliyor. İnşallah onlar bizimle mezara gidecektir. Evet. Ama çoğu problemler Diyalogsuzluk yüzünden, iletişimsizlik yüzünden oluyor. Aynı evi, aynı odayı paylaşan karı koca birbirleriyle konuşamıyor. Birbirlerinin ne dediğini anlamıyor. Birisi bir şey söyleyince o ona cevap hazırlıyor. Söylediğini bile anlamamış. Öteki kızgınlıktan anlatamamış. O, ben öyle demek istemediydim. Öteki ben öyle anladıydım. Ben sana şöyle dediydim. Yok demediydim. Ben aslında onu kastettiydim. Araya giriyorsunuz da ha bak o şunu demiş, bu bunu demiş. Yani telefonculuk oynar gibi aktarıyorsunuz, rivayet ediyorsunuz. Niye böyle oluyor insanlar? Kavga etmekten, tartışmaktan rahat birbirlerini dinlemiyorlar. Tartışırken bilirsiniz, karşınızdaki nit dinlemez. Ona vereceğiniz cevabı zihninizde kurgularsınız. Zaten o da ne dediğini tam bilmez. Bağırıp çağırır. Adam kızar, karısını boşar. Biz de öyledir. Bir başkasına kızar. Şartım şart olsun. işte vesaire der. Anadolu'da şart karı boşamayla alakalıdır. Ya da küçük bir tartışmada üçten dokuza der, üç talakla der. Ondan sonra da ya hocam ben canım sıkıldıydım. Efendim sinirliydim. Ne dediğini bilmiyordum. Ne olacak? Evet. Tabii İslam aslında Bugünkü fıkıh kitaplarında e, standarda bağlanan durumu e, Kur'an ve sünnet çerçevesinde e, insanın böyle aceleciliğine sinirlen e, kızgınlıkla e, nasılsa ağzından çıkacak bir söze koca bir aileyi hikma gibi e, eyleme götürtmemiştir. Kuranda ve Sünnette talak üç olarak vurgulanır. Yani bir defa boşar kimse Allah aileye o kadar önem verdi ki bu bir defa anlaşmayı bozmak artık birbirimize karı koca değiliz demek bir ne veriyor insana e, tümüyle hus sözünü sözünden cayılmayacak. Pişman olunmayacak bir söz olarak değerlendirilmiyor. En az bir üç ay geçsin diyor din. Bir boşanma için. Evet. Bir defa boşanacak, bir ay geçecek, karısı kendini affettirecek, adam karı boşamanın zorluğunu anlayacak, bir daha evliliğin problemlerini filan görecek. Hele bugünkü der eşyanın yarısının Hanıma gittiğini acısını çekecek. Çocuklar oralarda ne olacak? O değer değerlendirilecek. Akrabalar devreye girecek. Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Filan diyecekler. Ondan sonra iki talakla yuva devam edecek. Bir talak daha olmuş olsa yine bir talakla devam edecek. Evet. Yani gördük, Kur'an ve Sünnet böyle der, <gülüyor> fıkıh mesleklerimiz biraz farklı der. Evet. Ailede ahlakın güzelleşmesi ve saadetin kökleşmesi. Iı, bütün aile bireylerine ulaşması için 5S formülü vardır. Saadet, mutluluk yani 5S ile gerçekleşir denir. Birisi sevgidir. Sevgi olmadan ailede huzur, mutluluk olur. Bir, din kardeşimiz diye seveceğiz. İki, bir akrabalık oluştuk diye seveceğiz. Üç eşimiz diye seveceğiz. Dört onunla bir sürü ortak hatıralarımız vardır. Beş çocuklarımızın annesi veya babasıdır. Ve benzeri. Ve bir kuyunu sevmezsek başka seveceğimiz kuyuları vardır. Yine seveceğiz yani hayat arkadaşımız diye seveceğiz. Sevmek istiyorsak eşlerimizde seveceğimiz çokça yönler buluruz. Ama sevmek taraftarı değilsek gözümüz başka yerdeyse hanım ne yaparsa yapsın kendisini sevdiremez. Sevgi biraz insanın kendi kendisindedir. Sevilenden ziyade. Hani sendeki güzellik on para etmez, bendeki aşk olmasa, diyor ya yani şair. Sevgi gözüyle bakarsan eşlerimiz gerçekten sevgiye layık insanlardır. Tabi onlar da kocalarına bu gözle bakmaları gerekiyor. Allah da bu sevgiyi vermiş. Bu sevgiyi bir ayet olarak vurgulanmış. İki yabancı insan, birbirlerini öyle seviyor ki artık onlar en yakın insana dönüşüyor. İki kişi bir kişi oluyor. Evet. Hatta birbirlerini seven aileler birbirlerinin ahlakına benzerler. Yedikleri şeyler bile zevk kalarak severek yedikleri, yiyecekler bile aynı olur giderek. Aynı şeyler düşünürler. Yani iki bedende bir vücut gibi, bir insan gibi olurlar. Bütünleşirler. Bu ilahi bir şeydir, nimettir, bir lütuftur. Efendim sevgi yetmez. Aynı zamanda saygı da olması lazım. Kocalar kendilerine eşlerinin saygı duymasını istiyorsa, karılarına saygı duymak zorundalar. Onların kişiliğine, insani özelliklerine, cinsiyetlerine vesaire Biz de hanımlar, tekrar edeyim, saygı duyulacak insanlar değildir. Hizmetçi gibidirler. Yani saygılı ifadeler hanımlara çok görülür. Ama kendilerine saygı duyulmasını isterler bu yanlış bir şey tabii hanımın erkeğe göstereceği saygıyla kocanın yani hanımına göstereceği saygı aynı olmaz mümkün birisi ceketini tutar ayakkabılarını şey yapar düzeltir vesaire sen de hanımının ille parti çarşafını tutman gerekmiyor ama ama farklı saygılarımız, saygı unsurlarımız olmalı. Kişiliğin rencide etmemeliyiz. Evet. Söz gelimi teşekkür edebilmeli, özür dileyebilmeli, e, hatalarımızı görünce efendim e, ona göre alttan olabilmeliyiz. Ve benzeri. Evet. İlgi duymak sevginin, saygının da bir işaretidir. Hanım bir şeyler anlatır, adam, ha ha ha, tamam tabii. Sonra, sen niye şunu, ben anlattım ya der hanım, adam sanki dinliyordur, dinlemiyor. Bilgisayardan, telefondan gözünü alıyor. Yani, konuşsun hanım ne anlatırsa. Kimilerimiz böyle. Evet. Saygı. Ondan sonra sevgi, saygı. Üçüncüsü sabır. Birbirlerimize sabır göstermezsek tahammül de değildir sabır aslında. Sabır severek o işi ne yapmak? Öyle olması gerektiğini hoşlanmasak bile kızmadan, öfkelenmeden kabullenmek demek. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Ayrı bir insan, ayrı bir kültür, ayrı bir ayrı bir şahsiyet. Her şey kendi istediğimiz gibi olmayacak. Tabii. Onlar da bize sabır sabredecek. Onlar bizim kahrımızı çekecek. Biz de onların bazı laflarını, hoşlan, hoşlanmadığımız laflarını veya davranmışlar. Bunları da bir alışkanlık, zor bir şey değil. Bazen bu hoşlanmadığımız durumda olur. Sabredeceğiz. Tabii. Sonra sadakat. Evet. Hem günahlardan uzaklaşmak, hem eşimize duyduğumuz e, saygıyı e, gözlerimizle de, gönüllerimizle de ispat etmek. Yani Başka kadınlara bakmamak. Onları ne yapmamak? Bir eş gibi düşünmemek. Hanımlarımızı gereksiz yere kıskandırmamak. Hatta bazen Anadolu insanı ağır şakalar yapar. Bir daha evlenmek konusu vesaire. Çok severiz nedense ikinci evliliği. Hiç olmazsa dilimizle evleniriz. İyi de bu tür şakalar bile hanımlara aslında birer kurşun gibi koyar. Niye ağır gelir hanımlara? Aslında hanımlar kocalarını sevdikleri için. Onları başkasıyla paylaşmak istemedikleri için. İyi ya bizi seviyorlar ve bizi başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. E kötü bir şey mi bu? Öyleyse niye onları rahatsız edecek şekilde Ağır şakalar yapalım. Bazen her şakada bir ciddiyet vardır diye gücümüz ettiği zaman da birisini daha getirmeye çalışalım. İşin caizliği bir tarafa, yani her caiz olan şeyi yapmak mı gerekir? Caizlik ayrı, din bir eşliliği tavsiye eder onu ifade edelim. Hani şeriat yok, dört kadınla evlenmek demek. Hayır, öyle bir şey değil. Dörtle de sınırlandırmış din ayrı. Ama bu şartlarla alakalı bir şeydir. Ve adaleti gerçekleştiremezseniz, zaten adaleti gerçekleştirmekten korkarsanız bir eşle idare edin der Kur'an. Bugün kolay kolay adaleti de gerçekleştirecek insanlar yok. Eskiler bir tecrübenin ürünü bir söz söylemişler. Kimin olursa düzeni onun olmaz düzeni. Kimin olursa düzeni, onun olmaz düzeni. Du iki demek Asça'da ve Kürtçe'de. Zen de kadın demek. Zenle zen. Kimin olursa duzeni, iki kadını, onun olmaz düzeni, evinde nizam-ı düzeni olmaz onu evet. Sadakat, gözlerimizde haram izler barındırmamak demektir. Eşlerimizin üzerine bir başkasıyla gözümüzü, gönlümüzü, vicdanımızı kirletmemek demektir. Allah'ın helal kıldığı eşlerimiz bize yeter her gün. Tabi bugün erkeklerin devamlı tahrik edildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yönüyle de hanımların bu konularda kendilerine düşen görevleri yapmaları yani erkekle kavga ederek değil, kendileri daha cazip kılarak e, davranmaları gerekir. Yani bir erkeğin dışarıda, başkasında arayacağı neler varsa onu hanımlar kendileri oluşturmalıdırlar. Evet, şu fitne dünyasında efendim o konuda yani kızarak efendim kıskançlıkla işleri çözmek yerine kendilerine iş düştüğünü bilmeliler. Evet. Evet. Birkaç arkadaşımız yurt şey, dışına çıkacaklar mı? Onlar çıkıyorlar. Evet. peçe gerekir mi diye gençken ben bir hocama sormuştum. Yani kadının güzelliği yüzünde toplanmıştır. Caiz midir, değil midir? filan diye. Evladım dedi. Peçe şarttır. Ama kadınların yüzüne değil, erkeklerin gözüne. Dolayısıyla peçeyi biz biraz takmamız lazım. Kendi gözlerimize. Göz, kalbin aynasıdır. Evet. Tabi bu peçeyi dışarıya karşı takmalıyız. içeriye karşı değil. 5 şeyimiz ve sel ile başlayan e, özellik sorumluluk. Kadın da koca da kendi sorumluluklarını idrak edecek kendi görevlerini yerine getirecekler. Erkek, kadının nafakasından sorumludur, yemesinden içmesinden. Kadın çok zengin bile olsa, ailesinden bir sürü para getirse bile kocası besleyecektir. Zaten erkeğin onurlu bir erkeğin hoşlanmadığı bir şeydir. Hanımının onu beslemesi, onun nafakasını hanımının temin etmesi. Her erkek kendi gücüne güvenir. Allah'ın rızık kapılarından birini arar ve eşini besleyecek bir imkan, fırsat bulur. Bulmazsa zaten evlenmeye hakkı yoktur. Evet. Kadın tekrar edelim, zengin bile olsa o kendi özel parasıyla elbise almak zorunda değildir. Yeme içmeye para ayırmak zorunda değildir. Çocuklarına o paradan vermek zorunda değildir. Nafakalar adamın erkeğin üzerindedir. Efendim tabi İslami eğitime muhatap tutmak, karısının ve çocuklarının özellikle namaz kılmasından, karısının tesettüründen, ve ee, yani Müslümanca yaşamasından sorumluluk kocaya aittir. Yöneticilik ona verilmiştir. Dolayısıyla kırmadan, yarmadan, bağırıp çağırmadan güzel bir şekilde bu sorumluluğunu yerine getirir. Karılarımız bizim emanetlerimizdir. Allah'ın bize sunduğu, bize verilen emanetlerdir. O emanetlere ihanet, münafık alameti olur ve hainlik olur. Bu konuda çokça hadis-i şerifler vardır. Eşlerimize ne yapmamak, sert davranmamak, hakaret etmemek, efendim onları görmemek konusunda birkaç tanesini okuyayım. Evet. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram eder. Yani değerli olanlar kadınlara değer verirler. Onlara kötülük edenlerse lehim yani kötü insanlardır. İbn-i Mace Ebu Davud ve Müslim rivayet etmiş bu hadise. Yine koca hanımına asla çirkinsin dememeli. E, yapacağı şeyler konusunda onunla istişaret etmeli. i̇bn Mace'de e, ifade edilir. Hanımını asla dövmemeli. Buhari'de huy kullanır. Bir mütmin erkek bir mütmin hanımına buz etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en hayırlı olanınızdır. Kadınlarınıza karşı Hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin. Müslim ve Tirmizi'ni kadınlarımız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'tan emanet olarak aldınız. En güzel dünya nimeti insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda Müslümanca yaşamasına yardımcı olan eşildir. Mümin Allah korkusundan ve ona itaatten sonra iyi bir kadından, hanımından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü ona emretse sözünü dinler, yüzüne baksa kendisini sevindirir, üzerine onun hakkında yemin etse yeminini doğru çıkar, başka tarafa gitse kendisinin bulunmadığı sırada namusunu ve malını hanımı korur. şeklinde erkeklere tavsiye eder vardır. Evet. Hanımlarımızın ailedeki görevleri demin dediğim gibi temel görevi kocalarına karşı onların başka yerde gözü olmayacak şekilde hanımlıklarını yerine getirmektir. Temel görevleri budur. İkinci görevleri de çocuklarına bakmak, annelik yapmak, eğitmek, terbiye etmektir. Erkek yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Efendim ona karşı kibar, hoşgörülü olur. Ama otorite hakkı tabii ki erkeğe aittir. Yine Karşılıklı olarak namuslarına cayet ederler, en sırlarını dışarıya vermezler. Evet. Hı? Tabii çocukların görevleri de isterseniz onları da kısaca sayı vereyim. Ee, bir baba annenin babanın annenin çocuklarına karşı görevleri, iki çocukların tabii anne babaya karşı görevleri olarak ikiye ayırırız. Çocukların anne babaya karşı görevleri, şirk ve haram olmayan hususlarda onlara itaat etmek. İtaat demin dediğim gibi aslında ihsanla davranmak ama makul meşru ölçüler içerisinde tabi ihsanla davranmanın gereği itaatte vardır parantez içinde. Ana babaya ihsanla davranmak daha önemli bir emirdir efendim eğer e, anne baba ihtiyarladı veya yardıma ihtiyaçsa onların ihtiyaçlarını karşılamak saygısızlık yapmamak, onların rızalarını almak, onlara öf bile dememek, kötü söz söylememek öldüklerinde hayırla anmak ve dua etmek bunlar çocukların anne babaya karşı görevleri içerisindedir şeylerinse ee, anne babanın çocuklarına karşı görevleri ise efendim, güzel isim koymak, güzel terbiye etmek, anne babanın çocuklarına güzel terbiyeden daha büyük miras bırakamayacakları ifade edilir. Ahlaklı ve iyi bir Müslüman olarak onları yetiştirmek, e, imanı ve ibadet bilincini onlara vermeye çalışmak, Çocuğa yine sevgi ve şefkatle muamele etmek, çocuklar arasında ayrımcı gözetlemek, oğlan çocuğunu çok sevmek gibi, bir çocuğu diğerinden üstün tutmak gibi, e, vakti geldiğinde çok geciktirmeden Müslüman biriyle evlendirmek. Bunlar anne babanın çocukları çocuklarına karşı görevleridir. Kur'an-ı Kerim bunların içerisinde. E, e, namazla emretmeyi ehline ve onların ateşten yakıtı insan ve taşlar olan ateşten koruyacak tedbirler almayı ne yapar? Emreder. Evet. Karı koca konusunda bazı tavsiyeler aktarayım. Ondan sonra Ahlaki konularda baktığımız varsa biraz daha 20, dakika. 20 dakikamız bu var. O zaman bu tavsiyeleri biraz daha geç zamana bırakayım. Diğer notlarını şöyle değerlendireyim. Evet. Aile hayatı bir ibadettir aslında. Evet. Dolayısıyla onu devamlı ibadete dönüştürmek gerekir. Bunun için de evleri mescide ve okula benzetmek icap eder. Koca aynı zamanda hoca olmalıdır evde. Çoğu evlerde, Müslümanların evlerinde kadın ayrı namaz kılar, erkek ayrı namaz kılar. Böyle bir şey çok yanlıştır. Yani koca imam olur, olur, eşi de arkasında onun cemaati olur. İki kişilik bir cemaat. Sonra çocuklar olunca veya varsa onlarda katılır cemaate. Dolayısıyla karı koca bir cemaattir ve evlerimiz birer mescit olmalı. Cemaatle namaz kılmalıyız. Aynı zamanda evleri okul haline getirmemiz gerekir. Her gün veya iki günde bir Kur'an maali tefsiri başta olmak üzere, İslam inanç esasları, ahlak gibi siyer gibi bazı konuları karı koca ve varsa çocuklar beraber ders yapmalıyız, mütalaa etmeliyiz. Ve aramızdaki makas açılmamalı, bizim kültürümüze hanımlarımız da e, katılmalı. Dolayısıyla günlük olaylar hakkında ortak yorumlar yapabilmeliyiz. Dinin esaslarını beraberce mütalak edebilmeliyiz. Eşlerimiz evlerinde çocukken, gençken çok iyi bir eğitim almadılarsa, onları eğitecek olanlar bizleriz, kocalardır. Hz. Ayşe'yi, Ümmü Seleme'yi, o ilmi üst seviyeye yükselten, sahabe erkeklere ders verecek, içtihat yapacak seviyeye ulaştıran tabii ki kocaları peygamberimiz idi. Sadece hanımlarını değil, çocuklarını, torunlarını ve ümmeti yetiştirdi ve bunlara hep bir bulabildi. Dolayısıyla anneden daha iyi ana öğretmeni, ana okulu öğretmeni olmaz. Evden de daha iyi ana okulu bulunmaz. anne hani anne sütünün yerine bir başkası Geçemediği gibi başka bir gıda. Annenin öğretmenliğinin yerine de başka bir öğretmen geçemez. Çünkü hiçbir öğretmen o çocuğu annesinin onu sevdiği kadar sevemez. Candan davranamaz. Anneler karşılıksız verirler. Babalar biraz karşılık beklerler. En azından şu şekilde... Ben de babayı. Yani niye karşılık bekleyeyim? Bana benzesin evlat. Benim dediklerimi yapsın. Çünkü ben onun iyiliği için diyorum. Yapmazsa biraz güceniriz. Kendimize benzemesini isteriz. Kendimizin yapamadığı şeyleri hatta çocuğumuz yapsın. Biz kendimiz yapmış gibi kabul ederiz. Ve bu yüzden de bazen idealist oluruz. Yani aşırı yükleniriz. Kendimize benzetmek için. Ama anneler öyle değildir. Anneler karşılıksız severler. Ne olursa olsun. Evet. Anne sevgisi daha bir başkadır. O yüzden anneler daha bir başkadır. Ama o anneleri eğitmek gerek yani çocuklarımızı eğitmeleri için önce kendilerinin iyi eğitilmeleri gerekir. Yoksa hurafeler, bidatler, yanlış şeyler öğretecekler çocuklarımıza. Onları da bize eğiteceğiz. Onlar da çocukları eğitecekler. Uydurma bir hadis rivayeti vardır. Eşlerinizle istişare edin onların dediklerinin, tavsiye ettiklerinin tam tersini yapın. Bir kadını korlamak ancak böyle olur. Yani alay eder gibi istişare edeceğiz ama tersini yapacağız. Evet. Evle ilgili, çocuklarımızla ilgili, efendim tabii ki hanımlarımızın görüşünü de alırız. Ee, ama tam tersini yapmak değil, bazen onların dediklerini de yaparız. <gülüyor> bazen bazen sık sık olur. Bazen de bazen olur. Yani, tabii karar merci biziz. Evet. Fakat evle ilgili söz gelimi alınacak bir eşya, bir perde alacaksın. Erkek olarak ne kadar biliriz perdenin nasıl olması gerektiği. Perdeci değilsek. Evet. Hanımlar bilir. Nice konularda öyle. Evet. Evlerimiz dediğimiz gibi eğitim yuvası olacak inşallah. Çalışan kadınların bu konuda ciddi bir e, ihmalleri görevlerini aksatmaları ya da süpermen gibi aşırı şekilde yorulmaları kendilerine karşı zulmetmeleri söz konusudur. Yani kocan baksın işte niye illa bir işte çalışacaksın çocuklar ihmal olacak evin işleri aksayacak kadınsı özelliklerimiz yıpranacak. Evet bunlara Elbette hiç gerek yok. Türkiye'nin işsizliği ne kadar işsiz sayısı var? 10 milyon. %11 hocam. %11. Şimdi %11 efendim. Yani 7-8 milyon. Bir günde işsizlerin e, problemi çözülür aslında. Karı koca çalışanların karılarına işten işten uzaklaştıracaksın. İş sizleri geçireceksin, alsana bir günde çözüm. Böyle ekonomi bilmeye falan gerek yok. Doğru mu? Bir tarafta karı koca çalışıyor. Tabii kadın makyajına, elbisesine ayırıyor parayı. Şey pek de çalıştığı söylenmez. Yani dikiş dikiyor. Efendim, Tüketmesi, de, lazım. Efendim, Tüketmesi lazım çalışması için. Eyvallah. Tükenmesi lazım. Aslında tükeniyor tüketmekten ziyade. Tabi tüketiyor da. Şimdi dolayısıyla evinin hanımı olsun. Boştaki işsizleri de kadınlardan boşalan yere şey yapalım. İşsizlik biter mi bir günde? Biter. Fazlalık verir. Yani. Evet. Fazla bile olur diyoruz. kelerden Başkalarına güler yüzlü, kibar, saygılı davranıyoruz da en yakınlarımız olan eşlerimizden, çocuklarımızdan bunları niye mahkum kılıyoruz? Yani nasıl erkek eve gittiğinde eşinin kendisine güler yüzlü karşılamasını ister. Tabii bir hanımda da kendisine ilgi gösterilmesinin yumuşak tatlı kibar olunmasını ister. Yani ters cevap vermek bizde erkeklik şanıdır gibi. İtiraz edeceksin, hep hıf diyeceksin. Yani bununla mı erkeklik ortaya çıkar? E biz babalarımızdan böyle gördük. Hay görmez olsaydı. <gülüyor> ya babalarınız akılları hiçbir şeye çalışmayan, akmetmeyen hidayet üzere de olmayan insanlarsa evet. babalarımızdan biz gördüğümüz şeyleri çocuklarımız bizden görmemeli. Biz babalarımızın elinde kitap görmedik. Annelerimize belki annelerimizin değerini bilmeyecekleri kadar sert davranışları gördük. Bunları yapmayacağız, yapmıyoruz inşallah. Biz kitaptan gördüklerimizi uygulayacağız. Evet. Karı koca geçim konusunda haramlardan sakılan Müslümana göre evlilik aşkın meyvesi değil, aşk evliliğin meyvesi olmalı. Evlilikte başarı yalnız aradığı kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. Aile zamanı gittikçe kuvvetlendirecek tek bağdır. Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de kolay değildir. Evlilik huzur bulmak içindir, didişmek için değil. Biraz çaba göstererek iyi geçinmek varken, huysuzluk etmek tabii ki akıl değildir. Evlilerin en çok yapmaları gereken şey, iyi niyetle iletişimdir, konuşmaktır. Sevgi ve saygı karşılıklıdır. İyilikle halledilebilecek bir şeyde zora başvurmak yanlıştır, zulümdür. Akıllı insan evliliğini cennet edecek bir biçimde davranmaya çalışır ve evliliğini cehenneme dönüştürecek davranışlardan uzak durur. Evi aileyi ben öyle tanımlamıştım aile kitapta. Kral ve kraliçeler olup prens ve prensesler yetiştirecek saraylara benzemeli evlerimiz diye. Evet. Akıllı insan evliliğini cennet edecek bir şekilde davranmaya çalışır. Cehenneme <gülüyor> gelecek, davranışlardan uzak durur. Sayılmak istiyorsanız saymayı öğrenmeniz gerekecektir. Sevilmek istiyorsanız sevmeyi öğrenmeniz. Hep karşındaki değişsin diye düşünmek yanlıştır. Güzere doğru karşılıklı değişmek icap eder. Biz herkese iyilik ediyoruz. Önce kendi ailemize bunları yapalım. Nasıl ki biz kusursuz olamıyorsak, karşımızdakinin de kusursuz olamayacağını peşinen bilmeli ve kabullenmeliyiz. Dünya cennet değildir, elbette problemler olacaktır. Mutlu olmak için önce sabırlı olmak gerek. Evlilikte ana kural karşılıklı olarak kişi onuruna saygı gösterilmesinin gerekliliğidir. Bir babanın çocuklara yapabileceği en büyük iyilik onların annesini sevmektir. En büyük kötülük de çocukların yanında annesine hakaret etmek, dövmeye kalkmaktır. İnsanı insana serdiren tatlı dil, güler yüz ve güzel davranışlardır. Huzursuz bir aile en çok çocukları yıpratır. Eşini üzen, ezen, hırpalayan insan onu mutsuz ettiği zaman kendisi mutlu olamaz. Bunu unutmamalı. Kendisi mutlu olmak istiyorsak Eşini mutlu etmeye çalışmalı eşlerden biri. Saygı ve sevginin olmadığı bir yuva kime ne verebilir ki? Dozunu aşmayan kıskançlık güzeldir ve sevgi ifadesidir ama bazen hastalık düzeyinde kıskançlıklar vardır. Özellikle hanımlar böyle suizanla ve hastalık derecesinde aman şöyle yaptın, böyle ettin filan diyerek I, acayip kıskançlıklarla yuvalarının huzurunu bozarlar. I, kocalarının başlarının etlerini yerler. Caz şavlat kalır kocaların kafaları da. <gülüyor> Aşırı kıskançlık ve diktatörlük evlilikte mutluluğu engeller. Eşler hata karşıdadır, peşin hükmü yerine. Acaba benim hatam nedir diye düşünebilselerdi. problemlerin halli çok daha kolay olurdu. Hayatımızın bir yönünü İslam'a göre, bir yönünü nefsimize göre yaşamak yanlıştır. Aile hayatında her Müslüman erkek Resulullah'ı, her Müslüman kadın da onun değerli hanımlarının örnek almalıdır. Huzurlu bir yuvada yaşamak ancak karşılıklı fedakarlık ile mümkündür. Evlilik İslam'a hizmete engel değil ve olmamalıdır da. Evlilik geçici duygular ve imkanlar üzerine değil, İman ve ahlak güzelliği üzerine kurulmalıdır. Eşinizin ve çocuklarınızın sevgisini kaybetmek istemiyorsanız onlara asla kötü söz söylemeyin, hakaret etmeyin. Eşinize ve çocuklarınıza iltifat etmek onları mutlu etmenin bir yoludur. İyilik eden hem dünyada ve hem ahirette karlı çıkar. Eşler birbirlerine olan saygılarını kaybetmemeye dikkat etmeli, saygının bittiği ailede çok şeyler bitmiş demektir. Evet, sözlerimi biraz özetleyerek bu şekilde e, ailedeki ahlaki e, unsurlara dikkat çekmeye çalıştım. Biz e, evimizde ahlaklı olursak toplumda daha çok ahlaklı oluruz. Toplumda insanları kandırmak için ahlaklı gözüken insanların ahlaksız olup olmadığı evlerindeki yaşayışlarına, eşlerine ve çocuklarına davranışlarına bağlıdır. Rabbimiz eşlerimize karşı görevlerimizi ihmal etmeyen, evlerimizi güzel, huzur yuvası mutluluk da haline getiren, imtihanlarımızı kazanan, aile hayatında Allah'ın indirdiği hükümlerle Müslümanca birbirimize davranan Evimizde İslam'ı hakim kılmaya çalışan şuurlu müminlerden, şuurlu aile bireylerinden eylesin inşallah. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor>